Şu an geliyor mu sesim? Şu an ses geldi mi? Tamam. Sorun ciddi değilmiş, halloldu oldu. Evet. Muhtemel arkadaşlar. Evet. Aramızda Mısır'dan katılan mı var? Metin Bey siz Mısır'dan mı geliyorsunuz böyle? Evet. Bu akşam beraberce <gülüyor> ikinci dersimizi yapacağız. Ee, ve e, Orta Doğu dinlerinden Maniheizm ve Mecusilik veya Zerdüşçülük hakkında e, konuşacağız. Sesimi yükseltebilir miyim? Bir deneyeyim bakayım yapabilecek miyim? Evet. Sesim gayet yüksek ama Tamam. Ee, hala sesim ki, e, kısık mı geliyor? Sesim e, nasıl geliyor bilmiyorum. Ee, kamera karşımda kameradan geliyor ses. Normalde bu mesafeden iyi alması lazım ama o zaman siz sesinizi biraz yükseltin. Evet. Değerli arkadaşlar, bugün Orta Doğu'daki dinlerden tabii cayse eski tarihte kalmış dinlerden biraz bahsedeceğiz. Maniheizm günümüzde artık mensubu kalmamış bir dini gelenek olsa da zerdüşçülük veya ve veya ateşperestlik günümüzde halen mensubu az da olsa bulunan bir dindir. Bu dinlerden Bahsedeceğiz. Önce ben e, kısaca e, Orta Doğu'daki dini zenginlik hakkında e, biraz konuşmak istiyorum. E, biliyorsunuz e, Orta Doğu e, dini gelenekler açısından belki de dünyanın en zengin bölgesi. E, çok sayıda din e, burada neşet etmiş, ortaya çıkmış, yaşamış ve hala yaşamaya devam ediyor. Ee, belki biz çoğunun e, farkında bile değiliz. Ee, Suriye olsun, Lübnan olsun, İran olsun, e, Mısır olsun, buralarda çok sayıda e, dini geleneğin e, tarihte de yaşadığını, günümüzde de yaşamaya devam ettiğini e, biz e, görebiliyoruz. E, bunlar İslam'ın gelişinden olumsuz etkilenmiş olsalar da e, bazıları İslam'a rağmen varlıklarını sürdürmeye devam ettirmişlerdir. Ee, bazıları e, mensuplarını e, kaybedip e, yok olmuşlardır. E, biliyorsunuz e, özellikle e, Yahudilik işte e, bu dini gelenekler arasında en eskilerinden bir tanesi. E, yine e, mecusi geleneğine göre de e, mecusilik bu e, aşağı yukarı Yahudilik kadar eski bir dini gelene e, sahip e, uzun bir e, şeydir e, dini e, gelenekler e, silsilesi var burada Hristiyanlık aynı şekilde yine bu bölgede ortaya çıkmış e, bir dini gelenektir e, zaman zaman biz bu dini geleneklerin Ortadoğu'daki dini geleneklerin birbirini etkilediğini görüyoruz birbirinin e, inançlarından, birbirlerinin hukuki sistemlerinden, birbirlerinin e, adetlerinden e, ve e, hukuki şeylerinden e, etkilendiklerini görüyoruz. E, mesela e, Yahudilikle Hristiyanlık arasında böyle bir ilişki olduğu gibi Maniheizmle e, Hristiyanlık arasında da böyle bir ilişkinin yani e, bir Nevi e, etkilenmeden bahsetmemiz mümkün. E, arkadaşlar Orta Doğu dinlerinde bazı özellikler ön plana çıkıyor. E, bir kere Orta Doğu dinlerinde e, öne çıkan e, özelliklerin başında e, Tanrı anlayışı geliyor diyebiliriz. E, bunların hepsinde kainatı yaratan bir Tanrı'nın var olduğu e, fikri hakimdir. Yani bir yaratıcı fikri vardır. Bazı dini geleneklerde böyle e, yaratılışı başlatan bir Tanrının varlığı e, kabul görmez. Ancak Ortadoğu dinlerinin hepsinde biz bir yaratıcının varlığını, e, kainatı var eden bir gücün e, şeyini izlerini görebiliyoruz. E, Tabi bu e, birbirinden e, farklı. E, Iz düşümleri e, ne sahiptir mesela bazı dinlerde e, bu yaratıcı tek bir tanedir e, yanında benzeri eşii e, yoktur ancak bazı yerlerde bu yaratıcının e, yanında ona yardım eden e, onunla birlikte iş gören onun e, bu dünyadaki işlerini takip eden yardımcıları var bazı durumlarda Tanrı e, iyidir, iyiliğin m, köküdür, iyiliğin e, kaynağıdır ve bunun karşılığında yeryüzünde çok sayıda kötülüğün var olduğunu da gözlemleyebiliyoruz. Bu kötülüklerin varlığı e, bu insanları iyiliğin karşısında, iyilik tanrısının karşısında bir de kötülük tanrısının, kötülükleri yaratan, Kötülüklere sebebiyet veren bir tanrının varlığını da e, kabul etmeye sevk ediyor ki e, buna biz e, zaman zaman e, dualizm adını veriyoruz. E, tek tanrıya inananlara biz monoteistler diyoruz. Yani e, monotek demek. Teoda, e, latince de tanrı demek. Monoteist, tek tanrıya inanan demek. E, Politeistler vardır. İşte çok tanrıcılar, yani e, o yüce yaratıcı tek tanrının yanında e, ona yardım eden, onun işlerini gören e, e, ilave tanrıları kabul edenler, politeistlerdir. E, mesela İslam öncesi Arap toplumu bir politeist toplumdu e, ve bu politeist toplumların çoğunda aynı zamanda e, putperestlik de görebiliyoruz. Yani insanlar e, inandıkları bu çok tanrıları e, sadece abstrak soyut e, e, sadece imanla bağlanılan varlıklar olarak görmüyorlar tersine e, iman ettikleri bu e, tanrıların e, elle tutulur gözle görünür e, heykellerini veya temsillerini yapıyorlar ve e, bu e, tanrılara olan e, saygılarını göstermek bu tanrılara karşı ibadetlerini yapmak için e, bu e, yapmış oldukları temsillerin önünde e, ibadet ediyorlar e, hepimiz bu fikre e, aşinayız e, İslam'ın öncesinde İslam'ın geldiği dönemde Peygamber Efendimiz'in hayatında anlatıldığı şekliyle e, Mekke'de putperest e, çok tanrıcı bir e, inanış var bu çok tanrıcı inanış, aynı zamanda putperest bir e, inancı da e, sergiliyor. E, Kabe'de e, çok sayıda e, tanrıyı temsil eden e, putlar var. Ve insanlar e, bu tanrılara olan ibadetlerini ve saygılarını göstermek için bu o, şeylere, e, putlara e, çeşitli e, ibadetler ediyorlar. Adaklar adıyorlar, kurbanlar sunuyorlar, dualar ediyorlardı. İşte e, bu Orta Doğu'nun e, dini e, tarihinin zenginliğinin bir parçası. E, aynı şekilde e, böyle bir yaratıcının e, yanında çok sayıda e, yardımcının e, varlığını öngörmeyen başka dini gelenekler de vardı. Bugün o iki dini, o dini geleneklerden iki tanesinden bahsedeceğiz. Bunlardan birincisi maniheizmdir. Maniheizmin kurucusunun mani olduğu kabul edilir ve mani, işte miladi üçüncü yüzyılın başlarında, iki yüzlü yılların başlarında İran'da doğmuştur. Aslında aile itibarıyla bir e, Hristiyan ailenin çocuğudur. Yani dikkat edecek olursak, e, bahsettiğimiz dönem e, Hristiyanlığın e, gelişinden, mesela İsa'nın e, e, tebliğ faaliyetlerine başlamasından aşağı yukarı 170 sene sonra, 170-180 sene sonra yaşayan birisidir Mali. E, her ne kadar o dönemde e, Hristiyanlık dini e, takip edilen, koşuturulan e, bir dinse de e, henüz e, daha resmi e, makamlar, e, dini, e, siyasi otoriteler tarafından e, resmi bir din olarak kabul edilmemiş olsa da e, çeşitli bölgelerde e, Hristiyanlığı kabul eden, Hristiyan inancını paylaşan e, kişilerin var olduğunu e, biz biliyoruz. E, Mani bu o, maniyizmin e, kurucusu olarak şey yapıyor. Mani bir tanrı değil arkadaşlar. Mani e, bir insan e, ve e, tanrının bir elçisi. E, tanrı ona kendisini bir elçi vasıtasıyla şey yapıyor. Çocukluğundan itibaren seçkin bir e, şey var. E, yeri var. E, yani çocukluğunda çeşitli olağanüstü özellikler gösteriyor ee, işte e, şeyler e, işte e, etrafındaki ağaçlar ve e, çeşitli varlıklar buna e, saygı gösteriyorlar ve bu saygı göstermesi çevresinde maninin önemli bir kişi olduğunun e, işareti olarak algılanıyor e, daha sonra e, maniye e, işte 20 yaşında e, vahiy gelmeye başlıyor ee, ve yavaş yavaş aldığı vahiylerle e, bu şeyi şekillendiriyor Mani dinini şekillendirmeye başlıyor ee, şey olarak e, Mani e, Kral Şapur e, zamanında e, öğretileri kabul görüyor yaygınlaşıyor ve e, Şapur'un e, hakim olduğu bölgelerde e, maniheizm e, hakim din haline geliyor. Tabi bu böyle devam etmiyor. Daha sonraki dönemlerde yani 3. E, yüzyılın sonlarında e, tahta geçen Behram, 1. Behram e, buna e, şey yapıyor, engel oluyor ve e, maniheizleri e, takibe başlıyor. Hatta e, maninin hayatı da e, bu dönemde bu e, sona eriyor. Yani e, yakalanıyor, hapse atılıyor ve e, bir süre zindanda kaldıktan sonra başının kesilmesiyle e, başının kesilmesi suretiyle öldüğünü bize e, anlatıyor kaynaklarımız. İlginçtir. E, nedense yani belki o dönemde e, insanların büyük suçlarının cezalandırmasının bir yöntemi olarak baş kesme uygulanıyordu. Günümüzde hala e, işte Orta Doğu'da e, insanlar e, e, beğenmedikleri, tasvip etmedikleri, suçlu buldukları insanların kafasını kesmeyi devam ettirdiklerini biz görüyoruz. E, i̇şte Mani e, 276 yılında e, başı kesilerek öldürülmüştür. E, Mani... O dönemde işte e, hem e, içinde yaşadığı e, İran'daki e, güçlü bir gelenek olan mecusiler e, arasında hem de e, arkadaşlar e, bu görüntüyle alakalı bir sorunumuz mu var? Şimdi geçen haftaki sorunları yaşadıktan sonra e, ben e, işte kablo ile bağlantı yapmamız gerektiğini tavsiye etti arkadaşlar. Onun için biraz uğraştım. Kabloyu e, bilgisayarın yanına kadar çektim. E, şu an ben kablo ile bağlanıyorum. E, muhtemelen e, bu kesintiler... Ee, o kesintiyi yaşayan arkadaşlarımızın bağlantısından kaynaklanıyor. Ee, yani benim elimden fazla bir şey gelmiyor. Evet. Ee, görüntü de daha iyi olması lazım. Çünkü sağolsun Avuz e, şey göndermiş. E, yeni bir kamera göndermiş. E, bu kamera e, benim bilgisayarımın e, çavazi kamerasından daha etkili bir kamera, ee, yani görüntünde daha net olduğunu tahmin ediyorum. Evet, Tuba Hanım, e, inanın benim yapabileceğim fazla bir şey yok. E, haklısınız, e, şeyin e, görüntünün donması, sesin kesilmesi hoş bir durum değil ama e, benim elimden bir şey gelmiyor sanki. Evet. Allah kolaylık versin. Evet arkadaşlar. E, şimdi ben e, bir kere şey sorayım. Bu o, elimizdeki metnin herkezde var değil mi? Yani herkesin elinde bu metin var. Dolayısıyla bu metni e, takip ediyorum ben ve siz de e, şey yaptıkça e, bu metinden e, şey yapabilirsiniz. Evet Esra Hanım sizi dinliyorum. İran'daki gelenek demiştim. Heh, tamam. Tamam. E ee, İran'daki mevcut e, gelenek olan Mecusiler, daha sonra Budistler ve e, Hristiyanlar tarafından da Mani evet doğru ee, o metine sadık kalarak e, yani biraz önce verdiğim Orta Doğu'yla alakalı şeyler e, doğrusu e, kimseye söylemeyin de benim e, şahsen e, söylediğim şeyler ders notlarında olmayan e, bilgiler e, şu an e, şey yaptığımız e, e, Mani'nin Mani hayatındaki şeyler daha çok elimizdeki metinlere e, bağlı kalarak aktardığım e, e, bilgiler. İşte e, Mani yaşadığı o e, dönemde cezalandırıldıktan sonra e, hem mecusiler... Hem Budistler hem de Hristiyanlar tarafından, e, tabi o bölgede yaşayanlar tarafından saygı duyulan birisi olarak anılmaya devam etmiştir. Ee, arkadaşlar Mani'nin e, metinlerinden hiçbirisi günümüze erişmemiştir. Mani'izmin e, metinleri elimizde yoktur. Biraz önce de dersin başında da söylediğim gibi günümüzde yaşayan Mani dinine mensup kimse de yok. E, dolayısıyla bizim kaynakların bize aktardığı şeylere göre bilgilerimiz şunlar. Mani'nin kitapları var. Yedi tane önemli kitabı varmış. Ve bu yedi kitapta şeyde o dönemdeki önemli dillerden birisi olan Aramice'de yazılmış. Aramice önemli bir dil arkadaşlar. Aramice Hazreti İsa'nın konuştuğu dil aynı zamanda. Aramice, e, sürgüne giden e, Yahudilerin e, birinci mabedi yıkılan e, Yahudilerin sürgüne gittikleri dönemde Yahudilerin öğrendiği dil, aynı zamanda kullandıkları dil e, Aramice e, bu açıdan önemli. E, işte Mani e, Maniheizmin e, metinleri de bu dilde e, kalem alındığını e, bize kaynaklarımız söylüyor? Ney bunlar? Hayat İncili. Hayat hazinesi, e, Pragmetya, e, Sırlar kitabı, Devler kitabı, Mektuplar, İlahiler ve Dualar. Arkadaşlar e, eminim e, buradaki isimlerden bile siz e, şey yapabiliyorsunuzdur. E, bazı e, fikirler çıkartabiliyorsunuz. Bir hayat şeyi var. Fikri e, şeyi var. Hani e, e, hayatın özel bilgiyle yaşanan bir hayattan bahsediliyor. Ve e, aynı zamanda sırlar, mektuplar e, ve ilahiler var. Yani e, mani dini e, aynı zamanda arkadaşlar bir gnostik din. Yani gnostisizm e, insanın e, özel bir bilgiye sahip olarak e, yükseleceği, mükemmelleşeceği, e, üstünleşeceğini öne süren e, bir e, öğreti. E, bu e, öğretinin Hristiyanlığa da etkisinin olduğunu biz biliyoruz. İlk dönem Hristiyanlar arasında da Gnostisizme mensup e, şeyler var. E, izler var. E, i̇şte e, şey e, Mani İnsanlara işte bu o, özel hayatın, bu özel şeyin bilgilerini aktaran e, bir e, şey var, e, iddiası var ve bu e, kitaplar e, muhtemelen onları şey yapıyor ama günümüze e, e, ulaşan e, herhangi bir şey yok. Nereden biz bunları biliyoruz? İşte e, kilise babalarının kitaplarında Hristiyanlık yani kilise babaları derken e, şey Hristiyanlığın ilk dönemindeki önemli din adamlarını kastediyoruz ee, ve diğer e, o bölgede yaşayan e, Arap e, Süryan e, kaynaklar bize bu konuda bilgi veriyor. Arkadaşlar e, maniiyeizm e, geniş bir bölgeye yayılmış ve çeşitli e, dillere e, etki etmiş çeşitli dillere e, işte şeyler e, metinler tercüme edilmiş. Gördüğünüz gibi Doğu Türkistan yani Çin artık bugün Çin'den Cezayir'e kadar geniş bir alana etki eden bir dini gelenek olmuş ve işte bu dini gelenek tarih içerisinde önemli bir rol oynamıştır. Şimdi Maniizm'in temel inançlarına kısaca temas edelim. Bir kere Maniizm'de biraz önce girişte bahsettiğim bir dualizm vardır. E, mono, e, monoteizmdeki mono, tek demekti. E, du ise e, iki demek. Dualizm ikicilik demek. Yani Tanrı'nın ikili mahiyette olması e, nı kastettiğimiz bir şeydir. Yani e, Tanrı bağlamında dualizm dediğimiz zaman e, i̇yilik tanrısı ve kötülük tanrısı. İyiliklere e, destek olan, iyilikleri e, sağlayan, iyiliklerin arkasında olan tanrıyla kötülükleri destekleyen, kötülüklere sebep olan tanrı e, şeklinde bir tanrı anlayışları var. Ve iyilikler tanrısı e, ışık e, alemiyle, ışıkla temsil edilirken, kötülükler tanrısı ise karanlıkla temsil ediliyor. Yani biliyorsunuz e, işte bu şeyde de var Çin e, dinlerinde de var e, yin ve yang şeyleri gibi yani birbirini tamamlayan birbirinin e, bir parça, e, birbirini e, takip eden şeyler bunlar siyah ve beyaz iyi ve kötü e, aydınlık ve karanlık şeklinde e, bu o, şeyler işte e, e, İran e, maniheizminde de e, bu ikili biz görüyoruz bir tarafta e, nur tanrısı iyiliğin tanrısı e, varken öte yanda karanlığın tanrısının da var olduğunu e, biz biliyoruz e, iyiliğin tanrısının yaratmış olduğu 12 e, katlı 12 e, alem vardır I, ışık alemi vardır e, ve bunlar işte e, hava rüzgar ışık su ve ateşten oluşan 5 unsurdan e, meydana gelmişlerdir. Bunlar ilahi e, bir niteliğe sahiptir. Olumlu, iyi, güzel şeyler burada, e, buradan neşet eder. İşte e, öte yandan ise e, şey e, karanlık e, alemi vardır ki o da bunun negatifi, bunun olumsuzu, bunun zıttını e, dan oluşur. İşte e, bu şeyde. E, ışık aleminde, bu aydınlık alemde, bu iyilikler aleminde bir hayat ağacı e, olarak Tanrı tasvir edilir. Bu hayat ağacı ilginç bir şekilde Yahudilikte e, ve zaman zaman bazı e, Müslüman e, düşünce ekollerinde de e, yer almıştır. E, mesela bazı e, Müslümanlar Özellikle İran bölgesinde şey yapan bazı Müslümanlar halılarda, seccadelerde, mezar taşlarında hayat ağacı denilen bir şeyi tasvir etmişler, sembolleştirmişlerdir. Evet, işte bu iyi ışık, aydınlık alemin zıttı da karanlık alemidir ve burada da bir karanlıklar kralı vardır. Karanlıklar Kralı şey var değil mi? Yani yaşı benden genç olanlar bilir. Böyle filmler var herhalde. Çeşitli şeylerde karanlıkların gücü adına falan şey yapan tanrılar. Yani modern dünyada bile şey yapılabiliyor, karşılaşılabiliyor. İşte bir karanlık tanrısı vardır ve bu karanlık tanrısı da dehşetengiz bir şekilde tasvir edilir. Ne bileyim işte başı yılan gibi, vücudu ejderha gibi, kanatları bulunan, kuyruklu ve işte penceli bir canlı olarak tasvir edildiğini bize şeyler gösteriyor. Bu kötülük aleminde de işte beş unsur vardır. Bunlar duman, ateş, rüzgar, su ve karanlıktır. Bunlar da işte kötülük aleminin şeyi varlığı için devam eden şeylerdir. Bu kötülük aleminde şeyler, kötü yöneticiler yer alır. Kötü yöneticiyi Arkon adının verildiğini notlarımızdan görüyoruz. Bunlar tamamen şeyin zıttını temsil eder. Yani iyilik alemindekilerin zıttı olarak kötülük alemi. İyilik alemindeki hayat ağacının yerine bu sefer ölüm ağacının e, yer aldığını e, biz görebiliyoruz. Evet arkadaşlar e, ilginç e, inançlar e, var e, maniheizmde. E, maniheizmde e, işte e, ilk insandan e, bahsedilir. Ee, bizdeki e, işte e, monoteist dinlerdeki e, evet e, monoteist dinlerdeki işte Adem mesela Yahudilikte de Hristiyanlıkta da İslamda da ilk insan Ademdir ismi Ademdir en azından e, yalnız e, biz e, şeyde e, maniizmde ilk insanın yaratıldığını iyilik aleminde yaratıldığını ama daha sonra e, karanlık dünyaya esir düştüğünü görmekteyiz. E, bu bir tarih anlatısı. E, biraz önce dediğim gibi e, monoteist dinlerdeki tarih anlatısından farklı. Benzer şahsiyetler, benzer isimler kullanılmakla birlikte farklı bir tar tarih anlatısı bu. <gülüyor> Yalnız şuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Mani'nin bu öğretileri yani Maniheizm'in bu e, tarih anlatısı hem Yahudilikten hem de Hristiyanlıktan sonraki bir dönemde telaffuz ediliyor. Yani bunları söylerken, anlatırken Mani veya Maniistler bunlara inanırken aynı zamanda Yahudilerin ve Hristiyanların işte e, Müslümanların da e, belli ölçüde kabul ettiği, Kur'an'ın desteklediği ilk insanın yaratılması, ilk insanın cennette yaratılması, işlenen suçtan sonra dünyaya sürgüne gönderilmesi, yanında bir kadının yaratılması ve bu karısıyla birlikte çocuklarının olması ve insanoğlunun yeryüzünde bu çocukların soyundan e, gelişmesi anlatılırken ilginç bir şekilde Mani e, ilk insanın <gülüyor> karanlıklar alemine esir düşmesinden e, bahseder. Ve e, işte e, bu ilk insanın e, e, ışık tanrısı tarafından kurtarılması operasyonu vardır. İşte ve e, e, bu şey e, onu buradan kurtaracak e, ışık temsilcisi Mitra olarak e, zikredilir. Evet. E, bu olaydan sonra da yani e, karanlık alemde o zulmet aleminde kötü güçlerin etkisinde e, esir olan e, ilk insanının ee, neslinin nasıl geliştiği de ilginç bir şekilde anlatılır. Ee, bu şey e, ne bileyim işte yani, e, kadın e, kadının işte kötü ruhlarla e, ilişkisi onlardan çocuklarının doğması e, ilk insanla ilişkisi ve ondan işte e, iyi insanların doğması gibi çok karmaşık böyle biraz e, şeyi de andıran böyle e, karışık e, e, kimin eli kimin cebinde diye ifade edebileceğimiz şekilde anlatılan bir e, e, kosmoloji e, bir e, tarihi e, işte e, yaratılış ve tarihi bir e, gelişme hikayesinin varlığını biz e, görüyoruz arkadaşlar e, işte mesela şeyde e, e, bu notlarınızda da göreceğiniz gibi e, bir kere e, erkek yani Adem e, şeydir e, aydınlık e, unsurlara sahiptir. Eşi Havva ise e, daha az e, şeye sahiptir, e, e, daha az ışığı sahiptir. Dolayısıyla birbirlerine eşit değildirler. Ee, yani bilmiyorum siz katılacak mısınız ama e, bu şey e, yani erkeğin e, daha değerli kadının e, erkeğin nispeten daha az değerli olması fikri de Orta Doğu'daki e, dinlerde e, e, tekrar tekrar gördüğümüz hususlardan bir tanesi. E, her nedense mesela Tevratta bakacak olursak e, işte e, Hazreti Adem'in e, günah işlemesine yasak meyveyi yemesine vesile olan kişi eşi Havva'dır. Onu o kandırmıştır. O ikna etmiştir. Belki burada istisna olarak biz Kur'an-ı Kerim'i şey yapabiliriz. Kur'an-ı Kerim'de e, e, ilk insanların e, <gülüyor> e, günah işlemelerinde e, ortak bir şey vardır. Ee, bu günahı e, işlemeye kimin teşviiyle gidildiği hakkında çok bir bilgi yer almaz. Yani e, Tevrat'ta açıkça kadın suçlanırken e, İslam'da, Kur'an'da böyle bir şeyin olmadığını e, biz e, görüyoruz. Yani e, çok haklısınız. E, ev sahibinin e, kesinlikle. Ben e, dikkat ederseniz şeyi söylemiyorum. Yani e, ortada e, işte iyilik, kötülük, e, işte günah e, daha değerli, daha az değerli benim bir fikrim, e, fikrim olarak değil. Yalnız Yahudilikte de, Hristiyanlıkta da, mesela işte Maniheizm'de de gördüğünüz gibi e, işte yani bu Orta Doğu'da yaygın olan bir şey. Mesela İslam öncesi dönemde e, Arap e, şeyinde de e, benzer bir durumumuz biz e, görebiliyoruz. Mesela Araplar e, kız çocuklarını e, kendilerine e, işte utanç e, vesilesi e, olarak görerek e, öldürdükleri e, hakkında rivayetler var kaynaklarımızda. Yani bunların hepsinde işte kadının e, olumsuz bir varlık olarak değerlendirildiği e, anlatılmakta, anlaşılmakta. E, yani e, şimdi biraz şey oluyoruz belki işte kendi kendimize övünüyoruz, kendi kendimize böyle gaz veriyor gibi oluyoruz ama yani e, İslam'ın özünde kadını aşağılayan, kadını kötü gören e, bir öğreti den bahsetmemiz mümkün değil. E, yani bu geç saatte beni dinliyorsunuz. Ben size bir şeyimi anlatayım. Te, e, hatıramı anlatayım. Yıllarca önce e, İngiltere'de doktora e, yaparken e, şeyce meşhur, dünyaca meşhur John Esposito diye bir adam var. E, ben şuraya ismini de yazayım. Siz e, muhtemelen ya kitabını görmüşsünüzdür veya bir yerlerde kendi ismini duymuşsunuzdur. John Esposito İslam üzerine araştırma yapmış. E, günümüzde de İslam karşıtlığı, İslam düşmanlığı hakkında e, mücadele eden yani e, Müslümanlara e, e, nasıl diyeyim e, topluca yaklaşılmaması gerektiğini, herkesin sorumluluğunun kişisel olduğunu, suçlu Müslümanların suçlanabileceğini ama e, suç işlememiş e, temiz insanların üzerine yaklaşılmaması e, e, suçlanmaması terörist olarak nitelendirilmemesini savunan bir adam e, bu adam o benim e, doktora yaptığım üniversiteye misafir konuşmacı olarak geldi e, konuşmada e, bir sunucu var bölümün e, işte hocalarından birisi e, o espostoyu e, sunmak için çıktı e, işte e, bu hanım bir Türktü Türkiye'den e, işte şey yapmış orada hocalık yapan bir anında ee, işte şey olarak dedi ki ben e, sunucu olarak ilk soruyu ben sorayım işte gerisini arkadaşlarımız sorarlar filan diye şeyi sordu dedi ki e, İslam'ın bu kadın karşıtı e, karşıtlığı nereden kaynaklanıyor İslam'da kadınlar aşağılanıyor kötü görülüyor İslam toplumlarında kadınlara hep böyle e, ikinci sınıf vatandaş muamelesi yapıldığı. Ee, işte, e, hakları kısıtlanıyor. Din konusunda mesela hiçbir tane e, din alimi kadın yok diyor. Hep erkekler e, e, şey yapmış filan. Yani böyle İslam'ın e, e, kadınlar hakkında o, olumsuz bir e, e, yaklaşım olduğunu kabul eden bir şekilde e, şey yaptı. Esposto e, çok güzel bir şekilde karşılık verdi. Dedi ki bunu sadece İslam'a mal etmek, sadece İslam'ın kadınları aşağıladığını veya dışladığını veya kadınların e, yani dini yorumlamada kadınlara e, izin vermediğini düşünmek doğru değildir dedi. E, modern dönem öncesi e, her alanda e, her alan kadınlara kapalıydı. Bütün dinler kadınlara kapalıydı. Bütün dinlere bakın dedi. Bütün dinlerin peygamberleri veya kurucuları veya önemli şahsetleri hep erkektir. Bu sadece İslam'ın şeyi değildir yani İslam'a ait bir durum değildir. Yani İslam Müslüman kadın alim yoksa bu aynı zamanda o dönemde yaşayan Hristiyanlar, Yahudiler ve e, diğerleri için de e, e, geçerlidir dedi. E, ki e, buna ilaveten şu da söylenebilir. İslam e, geldiği toplumda e, işte kadına karşı olan ön yargıyı kırmış, e, kadınla erkek arasında e, bir şeyin olmadığını, üstünlüğün olmadığını e, değil mi? Yani e, Peygamber Efendimiz'in e, veda hutbesindeki o e, eşitlikçi, o özgür e, kadın ve erkekleri birey olarak değerlendiren, e, cinsiyetlerini göz ardı ederek, Onların e, kişisel olarak sahip oldukları e, değerle onlara değer biçen yaklaşım çok önemlidir. Mesela Peygamber Efendimiz diyor ki Arap olanın olmayana bir üstünlüğü yok. Ki o dönemde bırakın Arap olanla olmayan arasında bir şey. Araplar arasında bile A kabilesi ile B kabilesi arasında bir hiyerarşi var. Peygamber Efendimiz gelip bunu ortadan kaldırıyor. İşte kadınla erkeğin arasında bir üstünlüğün olmadığını... Üstünlüğün Allah'a olan duyulan samimiyet, Allah'ın emirlerine riayet etmekte olduğunu anlatan çok güzel bir yaklaşımı var. Ee, Tabi zaman içerisinde e, Müslümanlar arasında da kadınlara olumsuz şey yapan e, e, yorumlar gelişmiştir. Ancak e, şu da bir gerçek, e, hala ben e, kadınların e, işte mesela... E, namaz kıldırmaya yetkili olduklarını anlatan henüz bir Müslüman kaynak e, görmedik e, bu kadar fazla ilahiyat fakültesinde ders gören e, hanım öğrencileri görünce bunlar ne zaman ayaklanıp da e, işte biz de imamlık yapmak istiyoruz biz de e, işte dini e, din öğretisinde dinin anlaşılması konuda e, şey yapıyoruz e, diyeceklerini bekliyorum e, tabii benim çok e, derin bilgim yok bu konularda ama Şafi'likte var derken e, ben ilk defa duyuyorum bunu. E, şafi'likte kadının imamlık yapma e, şeyi e, olduğunu ben daha evvel duymamıştım. E, olabilir. Yani e, olursa ben sevinirim. Yani şu manada sevinirim. Hani e, İslam karşıtlarının e, ileri sürdükleri e, şeylerden bir tanesidir bu yani azınlıkta bile olsa bir görüşü var olması şey açısından yani beni sevindirir. Evet. Ben tabii ki burada size hiçbirinize gidin camilerde namaz kıldırın, gidin hocalarla kavga edin demek istemiyorum. Hangi yorumun benim e, zorlama oldu? Çünkü ben deminden beri yorum yapıyorum. Hangisi olduğunu netleştirirseniz ben e, kendimi savunma şeyine imkanı bulurum. Ha, yo, ben ben onu kastetmedim. Yani ben. Kadınların erkekleri imamlık yapması e, şeyini e, yani e, olması gereken bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ama demek istediğim şu an için çok sayıda insan yani ben e, ne kadardır diyeyim 10-15 yıldır ilahiyat fakültelerinde e, öğrenci sayısı e, erkeklerin aleyhine e, gelişiyor. E, kız öğrenci sayısı hanım öğrenciler erkeklerden fazla. Şimdi eee Fakültesi mezunlarının temel e, şeylerinden bir tanesi Diyanet İşleri işverenlerinden bir tanesi Diyanet şey başkanlığı ve Diyanet İşleri başkan başkanlığındaki en çok kadroda imamlık ve müezzinlikte var. Yani ben ona bir espri olsun diye söyledim. Yoksa ben e, işte yani yarın bir gün hanımlar kalkıp da biz de imam olacağız derler e, sayıca da çok oldukları için e, bu şeylerini alabilirler diye bir şaka olarak alın bunu yoksa ben e, e, durumdan hiç şikayetim yok İnşallah, İnşallah. Kur'an kursu e, öğreticisi ve Vaiz olarak e, tabii ki e, çalışıyorlar Allah e, kolaylıklar versin hepsine neyse Biz, e, tekrar asıl şeyimize dönelim eee dünyamıza dönelim maniheizme evet tamam oldu ee, işte burada da görüldüğü gibi ilk insanların işte Adem'in Havva'nın ilk çocuklarının nasıl böyle e, e, şeyle e, dünyaya geldiğini e, anlatan e, bir e, işte tarih anlayışı var. Ee, arkadaşlar e, maniheizmde e, ruh göçü, reenkarnasyon da söz konusu. Eğer siz e, mükemmel bir hayat yaşıyorsanız e, bu hayatınızı sonlandırdıktan sonra siz ruhlar alemine, e, ışıklar alemine e, çıkıyorsunuz ve bir daha bu dünyaya gelmenize gerek kalmıyor. Ancak eğer e, ideal, güzel, e, dört dörtlük bir e, hayat yaşayamıyorsanız o zaman e, siz e, daha iyi bir hayata e, yaşamanız için, daha iyi bir e, amel defteri oluşturabilmeniz için bu dünyaya tekrar e, geliyorsunuz. Ve e, bu da o dönemde e, özellikle Hint dünyasında var olan bir e, bakış açısı. Ee, i̇nşallah önümüzdeki e, derslerde e, göreceğiz. E, Hint kültüründe insanların e, bir üst seviyeye geçmek için e, devamlı bu dünyaya gelen yeni hayatlar başlamasını anlatan bir ruh göçüne inanırlar. Yani insanlar dünyaya gelir, yaşar ve bu yaşamın sonunda bu dünyadan ayrıldıktan sonra bu dünyada yapmış oldukları iyilikler kötülükler e, göz önünde bulundurularak yeniden e, bu dünyaya gelirler. Ta ki artık mükemmel hale gelip e, bu dünyaya gelme çemberini kırana kadar, buna Samsara e, diyorlar, e, Samsara e, çemberine, Samsara tekerine bağlılığı kırana kadar, yani mükemmelliğe erene kadar bu dünyaya tekrar tekrar e, gelirler. Artık e, mükemmelleştikten sonra bu dünyaya, bu dünyaya ait bu bedene bağlılık sona erer ve kurtuluşa erersiniz der. İşte muhtemelen biraz önce bir arkadaşımızın dediği gibi Mani toplama bir din yapmış. Sağdan soldan topladığı bilgileri e, şey yapmıştır e, derken muhtemelen e, Hint dinlerinden de bu mükemmelliğe doğru e, şey yapan e, din anlayışını almış olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi Mani kendisinden önce yaşayan e, önemli dini liderleri dini e, şahsiyetleri över e, ve kendisinin sonuncu olduğunu kendisinden sonra e, işte e, ışık alemini temsil eden bir e, habercinin gelmeyeceğini söyler e, ama kendisinden sonra yalancıların e, yalancı decccalların yalancı e, kurtarıcıların e, geleceğinden bahseder e, ve e, bu şekilde e, tabiri caizse e, işte kendisinden sonra gelen e, İslam e, öğretisinin önüne bir ket vurur ama e, işte bizim gördüğümüz kadarıyla e, şey maniheizm e, İslam'ın e, şeyine e, gelişmesine İslam'ın insanlar tarafından kabul edilmesine e, bir engel teşkil edememiştir. Müslümanlar e, şey olarak e, yani maniheistler İslam'la karşılaştıkları zaman İslam'ı kabul etmeyi e, tercih etmişler ve e, çoğunlukla e, yani Belki aralarında bazı Hristiyan olanlar da vardır ama o bölge Müslüman hakimiyetine geçtikten sonra herhangi bir zorlama olmaksızın, çünkü bu konuda onların zorlandığı hakkında bir bilgi bilmiyoruz, bir zorlama olmaksızın Müslüman olduklarını e, tahmin ediyoruz. Arkadaşlar, e, Maniheistler'de beş emir ve üç mühür e, kuralı vardır. Bu üç mühür bizde... E, ee, Anadolu'daki Alevilikteki üç prensibe e, çok benzerlik arz ediyor. Ee, i̇şte eline, diline, beline sahip olmak e, prensibine e, benziyor. Üç mühür. Yani ağzına sahip olacaksın. Ağzını mühürleyeceksin. E, dilini e, e, eline sahip olacaksın. Ve e, gönlüne, beline sahip olacaksın diye. Şey yapıyor, bunlar üç mühür kuralı. Nedir e, uyulması gereken 5 emir? Bu 5 emir ise arkadaşlar <gülüyor> e, Arkadaşlar e, şeye her zaman bardağın dolu tarafına bakmak lazım. E, gerçekten e, şey olarak öğreti olarak, tarih anlatısı olarak e, bizim çok e, yani bizi ikna edici gelmese de e, bu tür şeylerde de e, dini geleneklerde de ahlaki olarak üstün pek çok şey görmemiz mümkün. E, Hint dinlerinde de mesela çok tanrıcı bir dini anlayışı olmasına rağmen Hint dinlerinde, Budizmde e, ahlaki olarak e, çok e, güzel, çok doğru, insanları e, iyi teşvik eden e, fikirlerin e, var olduğunu e, görebiliyoruz. Nedir bu beş şey? E, emir, oruç. E, dua, sadaka vermek, yalan söylememek, bir canlı öldürmemek, e, et yememek, e, temizliğe e, riayet etmek e, prensipleridir. İşte e, bu e, canlı öldürmemek ve et yememeyi bir olarak yani e, herhangi bir canlıya e, zarar vermeyeceksiniz ve herhangi bir canlının etini yemeyeceksiniz. Yani e, tabiri caizse eee ne diyoruz biz buna ee, et ne diyorduk i̇şte akşam bu saatinde de e, ha vejeteryen bir hayat tarzını tavsiye ediyorlar ee, işte dua ve sadakaya devam edeceksiniz ee, işte e, işte ibadetlerinize devam et oruç tutacaksınız ki e, maniizmde oruç tutmak önemli bir e, şey. E, sonra temizliğe saflığa riayet edeceksiniz, Mala, mülke öden vermeyeceksiniz. E, yani evet, e, bunlar e, şeyin e, temel prensipleri. E, ayrıca e, işte e, eline, diline ve gönlüne sahip olmak da e, şey olacak. Ağzınla kötü söz söylemeyeceksin. E, işte yasak yiyecekleri yemeyeceksin. E, Şöyle kardeşim es, e, Esra Hanım, e, e, oruç 1, dua ve sadaka 2, yalan söylememek 3, canlı öldürmemek, et yememek 4, e, temizlik ve saflığa dikkat etmek 5, 6-7 e, oldu değil mi? Ozan oruç, dua, sadakayı bir alacağız herhalde. Yalan söylememek, iki. Ee, işte canlı öldürmemek, et yememek, üç. Ee, temizlik, saflığa dikkat etmek, dört. Ee, mala mülke e, önem vermeyip fakirleri gözetmek, alçak gönüllü ve mütevazi olmak, beş. Yalanı da oruca mı katsak? E, muhtemel olabilir ama zannedersem şey yani e, oruç dua sadaka e, şeydir. Yani biz e, İslam'da da bu üçlü bir aradadır. E, bilmiyorum dikkatinizi e, benzerlik dikkatinizi çekti mi? E, Müslümanlar e, zekatlarını e, Ramazan ayında genellikle e, verirler veya Hepsi bir tarafa. Zekat vermediği bir kenara koyalım. Ee, her bir Müslümanın e, şeyi, e, fıtır sadakası. Her bir Müslümanın vermesi beklenen fıtır sadakası Ramazan e, ayında verilir. E, Ramazan ayında dua, e, şey e, ve oruç bu üçü, yani dua etmek, oruç tutmak ve sadaka vermek. Bu üçlü e, çok birbiriyle ilişkili olarak şey yapılır. İslam şeyinde de. Evet. Ee, teşekkür ederim Salih Bey. <gülüyor> Elimizdeki doğrusu ben maniheizm uzmanı değilim. E, Maniheist metinleri incelemiş değilim. E, i̇şte e, hazırlanan bu notlar çerçevesinde e, o beş sayısını bulmak e, herhalde böyle mümkün olur diye düşünüyorum. Hayvan öldürmek yasak demiştik. Et yenmez. İçki içmek de yasak. Evet bir başka güzel tarafı var. Evet. Haydi Hanım. Birkaç kere okursanız eminim aklınızda kalır. Şimdi et yemek ve içki içmenin yasak olduğunu... İçki içmenin özellikle insan aklını e, örtüğü için sarhoşluğa vesile olduğu için e, iyi bir şey olmadığını şey yapıyoruz. İşte hayvanlarda ışık e, varlıklarının az olduğunu, insan e, bitkilerde daha fazla olduğunu, özellikle ilginçtir salatalık, kavun ve karpuz gibi sebzelerde çok olduğunu söylüyor. E, Orta Doğu'da İran gibi bir ülkeyi düşün, sıcak özellikle yaz aylarında çok sıcak olmuş bir yerde insanlara ferahlık veren, insanların susuzluğunu gideren en önemli yiyecekler muhtemelen işte salatalıktır, muhtemelen kavundur, muhtemelen karpuzdur. İşte bunlar da ışığın en bol olduğu, yani en gözde, en teşvik edilen, en rağbet gören meyveler olduklarını, ürünler olduklarına dikkatinizi çekerim. Evet şimdi e, maniistler e, iki gruba ayrılırlar e, sosyal olarak bu önemli arkadaşlar e, yani Muhtemelen biz benzer şeyi bütün dinlerde görebiliyoruz bir grup var seçkinler ve Elitler diyebileceğimiz bir grup daha dinleyiciler takip edenler Din konusunda uzman olan, dini anlatan, dini e, liderlik yapanlar seçkinlerdir. Diğerleri onları dinleyen, onlardan görüş alan, onların söylediklerini takip eden kişilerdir. Bu şey e, maniheizmde e, bu ikilem var. Yalnız biz buna dikkatinizi çekmek isterim. E, bu şey sadece maniheizmde yok. Aşağı yukarı bütün dini geleneklerde var. Ee, hiçbir dini gelenekte bütün herkes aynı e, bilgi seviyesinde değildir. Ee, daha çok bilgili olanlar e, işte daha farklı e, şeyleri e, yetkilere e, ve e, şeylere sahiptirler. E, burada dikkat ederseniz e, işte e, dinleyicilerle e, seçkinler arasında bazı konularda şeyler e, vardır. Farklılıklar vardır. Mesela dinleyicilerin e, sorumlu olduğu hususlar daha azdır. E, seçkinler daha çok kurallara uymakla mükelleftir. Bunu biz e, Hristiyan rahiplerinde de Feyza Hanım'ın söylediği, hanım dedim ama yanlış söylememişimdir inşallah. E, Feyza Hanım'ın söylediği gibi e, Hristiyan rahiplerde de görebiliyoruz. E, şeylerde de e, Budist ve Hindu e, şeylerde de e, aynısını e, yani din adamlarının ekstra sorumluluklarının olduğunu e, şey yapıyoruz, e, görüyoruz. Evet, e, burada bir hiyerarşik e, şeyden bahsediyor. E, eski var olduğu dönemde mani'nin yerine vekalet eden, tabii cahise bir halife olan bir yönetici var. Bunun altında e, e, İsa'nın havarileri gibi. Onları temsil eden 12 kişi var, 12 öğretici var. Bunların altında 12'nin 6 katı olan 72 kişiden oluşan psikoposlar var ve onların altında da 360 kişiden oluşan yaşlılar grubu varmış eskiden. Bu o zamanki şeylerin olduğu dönemlerde. Şimdi evet e, buraları hızlıca geçelim arkadaşlar. E, İslam sonrasında e, şey e, Maniheizm e, e, İslam biliyorsunuz İran'a e, işte e, Suriye'ye, Mısır'a, Irak'a erken dönemde yayılıyor. E, ve e, daha e, 4 Halife döneminde buralara yayılıyor. Ve Buralara yayıldıktan sonra da maniheizm e, mensuplarını kaybediyor. Muhtemelen çoğunlukla Müslüman oluyor e, şeyler, maniheistler. Arkadaşlar e, ikinci bir Orta Doğu dini veya ikinci bir İran dini diyebileceğimiz e, zerdüşlükten bahsedeceğiz birazdan. Evet. E, Şimdi e, Zerdüştlük çok e, uzun bir tarihi geçmişe sahiptir e, ve e, Maniheizm ile benzer bir bakış açısına sahiptir. Zerdüştlük de e, iyi kötü e, Ahuramazda ve Ehrimen e, iyilik tanrısı Ahuramazda, e, kötülük tanrısı Ehrimen ve Andramaynyu Ehrimen bir başka ifadeyle e, var olduğunu görüyoruz. E, Zerdüşt e, eski e, İran'da yaşamış e, bir adam e, ve e, Zerdüşt'ün M.Ö. 1600-1400 yılları arasında yaşamış olduğu tahmin ediliyor. Şimdi bu rakam 1600-1400 demek yani aşağı yukarı günümüzden 3400-3600 yıl evvel demektir. Bu da yaklaşık olarak Hz. Musa'dan önceki belki Hz. İbrahim'in zamanına denk gelen bir tarihi şeydir. Dönemdir. Her ne kadar böyle bir tahminde bulunsa da ee, çeşitli şeyler e, e, bilgiler e, bize e, şeyin özel e, düştüğün milattan önce 6. yüzyılda veya 7. yüzyılda 7 ile 6. yüzyıllar arasında yaşamış olabileceğini e, bilgi veriyor bu dönem arkadaşlar çok ilginç bir dönem milattan önce 7. yüzyılda 6. yüzyıl e, burayla alakalı o döneme ait pek çok kişi göreceğiz. Yani o dönemde yaşamış çok dini lider var. Mesela Buda da böyle bir dönemde yaşamış. E, ne bileyim işte şeyde Ezra böyle bir dönemde yaşamış. Yahudiler arasında. Ezra ki ikinci Musa olarak kabul edilir. E, e, sürgüne giden Yahudilerin Tanrı'nın vermiş olduğu e, şeyi kaybetmiş. Nasıl diyeyim? Ee, Tevrat'ı kaybetmeleri üzerine Tanrı'nın e, ikinci defa Ezra vasıtasıyla e, Tevrat'ı insanlara göndermesi de bu döneme aittir. Bu dönem e, işte Orta Doğu'da e, yani belki de bütün dünyada dini açıdan çok canlı bir dönem. düşte işte bu dönemde şey yapıyor. Tuğba Hanım haklısınız. Evet. E, eski Türklerde de e, Mani dininin varlığını biliyoruz. İşte Doğu Türkistan'dan işte Cezayir'e kadar e, geniş bir alana yayılmışlar ama İslam'ın şeyinden sonra muhtemelen Türkler e, tabi hepsi hır, e, şey değil Mani dinine mensup değil bir kısmı Budist bir kısmı Hristiyan olduktan sonra İslam'a girmişler. Evet. E, düştün. 20 yaşlarında evlendiğini ve çocukları var. İşte bir oğlu üç kızı var. 30 yaşlarına geldiğinde artık vahiy alıyor. Biliyorsunuz yine Orta Doğu'da arkadaşlar suyla yapılan temizlik çok önemli. Bunu Hint dinlerine de yiyebiliriz. Hindular da işte suyla temizlenmeyi Yahudiler de suyla temizlenmeyi işte e, Hristiyanlarda da bu söz konusu biliyorsunuz vaftiz suyla yapılan bir şeydir e, bu şekilde e, çeşitli uygulamalar var e, şeyde e, Zerdüş de e, işte şeydeyken nehirde yıkanıp çıkarken e, kıyıda bir meleği görüyor. Tanrı'nın meleğini görüyor ve Tanrı'nın meleği, meleği ona vahiy veriyor. Ee, onu alıp Ahuramazda'ya yani iyilik tanrısına götürüyor. Dikkat ederseniz şey önemli. Yani e, Ehrimen kötülük tanrısıdır. Kötülüklerden sorumludur. Avuramazda iyilik tanrısıdır ve iyilik işlerde e, şeydir. E, Avuramazda'ya gidiyor ve e, işte ee, yavaş yavaş e, bu içinde yaşadığı İran'daki çok tanrıcı e, ortamda e, işte e, e, tek tanrıcılığı, yani tanrının birden fazla e, olmayacağını yaymakla görevlendiriliyor. Tabi tanrının dualizmi, yani iyi ve kötü tanrının varlığı bir nevi e, monoteizme ters düşünülmüyor. Çünkü e, tanrının iyi olması veya tanrının kötü olması e, yani tanrının iki yüzü gibi görülüyor. Bir yanda iyi tanrı bir yanda kötü tanrı. Bu monoteizmin bir parçası olarak bazen görüldüğünü ve hatırlatmakta fayda var. Evet. E, ilginç bir başka şeyle daha karşılaşıyoruz arkadaşlar. E, yine e, yani e, dinler tarihinde e, şey vardır. Peygamberler pek e, çıktıkları toplumda, içinden e, içinde doğdukları toplumda kabul gördüklerini söyleyemeyiz. Yani çoğunlukla peygamberler e, ortaya çıktıkları aldıkları mesajı tebliğ ettikleri toplumda e, reddedilirler az kişi peşlerinden düşer ne zamanki hicret ederler yeni bir topluluğa giderler gittikleri yerlerde artık e, çok sayıda mensupla karşılaşırlar ve zaferle geri ülkelerine dönerler bu o, şekli bu o, tarihi e, nasıl diyelim tarihi e, durumu e, biz Hazreti Musa'da görüyoruz Hazreti İsa'da görüyoruz Hazreti Peygamber'de görüyoruz Zerdüş'te görüyoruz Zerdüş'te senelerce çalışıyor e, çok az sayıda insan bir işte e, çok az kişi onu e, şey yapıyor e, takdir ediyor ve peşine düşüyor ne zamanki göç ediyor göç, e, göç ettikten sonra Viştaspa'nın e, ülkesine göç ediyor Onla iyi ilişkiler kuruyor. Onu ıı, dinine girmeye ikna ediyor. Ondan sonra e, işte ailevi bağlar kuruyorlar. İşte kız kardeşini e, orada biriyle evlendiriyor. Önemli birisinin kızıyla kendisi evleniyor. ve Böylece Zerdüşlük oralarda e, şey yapıyor. E, e, kök salıyor. Ve e, bu şeyde e, bizim e, zer düştün e, öldüğünü bir savaş esnasında öldüğünü e, anlatıyor metinler Tabii ki bu şeyler e, yani önemli şahsiyetler bununla alakalı e, pek çok şey vardır e, anlatı vardır mesela e, zer düşt e, her şeyin en iyisidir her işte çok başarılıdır ee, biz bunu e, Budada da görüyoruz mesela Budada e, dönemin en bilgili insanı döneminin en iyi at süreni en iyi kılıç kuşanı her şeyin en iyisi burada da biz e, Zerdüştin e, işte kitaplarda bize e, tasvir edildiği haliyle e, e, rahip savaşçı çiftçi tabip ve sanatkarlık açısından ee, üstün bir e, şahıs olduğunu öğreniyoruz ki e, dikkat ederseniz bu o, sınıflar, bu bahsedilen şeyler herkesin saygı duyduğu, toplumda yeri olan, karşılığı olan insanların e, sahip olmak istediği şeyler. Yani rahiplik, din adamlığı gerçekten e, her toplumda insanların e, itibar ettiği. Saygı gösterdiği bir şeydir. Savaşçılık aynı öyledir. Çiftçilik, üretim, tabiattan e, yiyecek üretmek gerçekten öyledir. Tabiplik, e, hastaları e, tedavi etmek böyledir. Ve sanat, insanların e, işte ruhuna, manevi dünyasına hitap edecek. Onları e, daha iyi e, ve daha mutlu yapacak e, sanatta e, şeyde. E, zer düşte zirveye çıktığını biz görüyoruz. E, i̇şte daha evvelde özet olarak söylediğimiz gibi, zer düştün geldiği dönemde arkadaşlar e, puta tapıcılık var, e, çok tanrıcılık var e, ve e, şey gelip Ahura Mazda'yı e, ve onun mesajını e, insanlara anlatıyor ve e, böylece e, şey yaygınlaşıyor. Ee, zerdüşçülük e, İran'da yaygınlaşıyor. Ee, sadece İran'da değil, Anadolu'ya ve Avrupa'ya doğru da yaygınlaştığını biz biliyoruz. Ee, zerdüşçülük daha sonra e, İslam'ın yayılmasından sonra ise e, şeye doğru e, yani Müslümanların İran'ı fethetmesinden sonra da e, gizlenen e, zerdüşçüler, mecusiler Hindistan'a göç ediyorlar ve Hindistan'da Parsi adını alıp e, hayatlarını bu şekilde e, devam ediyorlar. E, yani e, İslam e, İran'ı fethettikten sonra e, İslam'ı kabul etmeyi düşünmeyen mecusiler e, gizlice e, işte e, önce inançlarını gizliyorlar, e, saklanıyorlar dağlarda e, tenha yerlerde, sonra da ee, işte e, neresi Pasifik Okyanusu'nun karşıya geçerek bucuraat e, bölgesinde Hindistan'a yerleşiyorlar günümüzde hala Hindistan'da e, yaşayan e, mecusiler vardır bunlara Parsi adı veriliyor. biliyorsunuz Parsi Fars manasına geliyor e, yani Farslı demektir İranlı demektir e, günümüzde e, Hindistan'da Yaşayanların yanı sıra buradan göç etmiş, Gucurat'tan göç etmiş Avrupa'da, Amerika'da, Kanada'da yaşayan da Parsiler vardır. Bunlar da geleneklerini aynen devam ettiriyorlar. Sasaniler döneminde işte bu mecusilikli dualist yapı öne çıkıyor. Yani işte iyilik tanrısının yanında. Bir de kötülük tanrısının var olduğu Sasaniler döneminde e, şey yapıyor, e, yaygınlaşıyor. E, Peygamber Efendimiz yani İslam sonrasında Peygamber Efendimiz e, mecusilere zimmi muamelesi yapılmasını e, emrediyor. Onlara ehli kitap gibi muamele ediliyor. E, ancak e, ehli kitap yani Yahudi ve Hristiyanların kadınlarıyla evlenilirken, Kestikleri yenirken, yapı pişirdikleri yenirken o e, mecusilerde bu e, izinlerin olmadığını notlarımız bize aktarıyor. Evet, biraz önce anlattığım e, Parsiliklerle alakalı şey. E, kısa Sancan e, meşhur e, parsilerin e, kaleme aldığı önemli dini bir e, şeydir. Ee, yani e, hala günümüzde de e, okunmaya devam eden e, bir metindir Evet. Arkadaşlar, e, Hristi e, Mücüsilin önemli metninin adı Avesta'dır. Avesta e, kutsal kitabın adıdır. E, çeşitli bölümleri vardır. E, e, i̇şte, e, işte küçük Avesta, e, Venditad, e, Yasna, Visperat gibi e, şeyleri vardır. E, bunların işte e, ne kadar büyük olduğunu anlatmak için. E, bu 12300 derisi üzerine yazılmış e, olmasını şey yaparlar Avesta'nın e, yani 12300 derisi bayağı bir metrekare demektir e, çok büyük çok uzun bir şey olduğunu e, şey e, anlatmak için Muhtemelen e, anlatılan bir, e, bir ifadedir e, Yalnız e, her ne kadar e, bizim şeyimiz e, zerdüş milattan önce altı 7 yüzyıllarda yaşamış olsa da elimizdeki e, şey kaynakları Avesta kaynakları o kadar geçmiş tarihli değildir o kadar geçmişe gitmez e, Elimizdeki e, metinler Avesta metinlidi milattan sonra dördüncü yüzyılar kadar gidebiliyor Oradan öncesine ait e, elimizde herhangi bir e, şey e, yoktur. Bu da işte o dönemdeki e, yani sağ dönemini e, şey yapıyor, e, kapsıyor. E, sağ dönemine ait metinler e, var elimizde. Arkadaşlar e, şeyler e, mecusiler e, işte inançlarının tek tanrıcı, belki de ilk tek tanrıcı gelenek olduğu iddiasındadırlar. İşte Ahura Mazda'nın tek tanrı olduğunu, Zerdüşmü onun peygamberi olduğunu, bir Ahura Mazda'nın ona vahiy gönderdiğini, işte ölüm sonrası bir hayatın olduğunu, cennet ve cehennemin olduğuna, ruhun ölümsüz olacağını, yani bunlar şey olarak Müslümanlıkta da karşılığı olan şeylerdir. Ee, ama e, bu e, şey e, İslam kadar e, günümüze e, güçlü bir şekilde e, gelmiş e, değildir. E, zaman içerisinde mensuplarının sayısı azalmış ve e, şey yapmıştır. Eee e, nüfus kaybetmiştir. Ee, arkadaşlar e, işte iyilik ve kötülüğün e, aslında e, ahlaki boyutta olduğundan bahseder e, Zerdüş. E, ve daha e, sonraki dönemde Zerdüş'ten sonraki dönemde bu iyilik ve kötülüğün farklı yaratıcılar tarafından e, işte e, yaratıldığını e, de e, biz e, e, biliyoruz e, şeyden Ahura Mazda ve e, Ehrimen bir tarafta iyilik tanrısı bir tarafta kötülük tanrısının e, şey tarafından e, Zerdüşçüler tarafından kabul edildiğini görüyoruz. Evet eee Yolları geçiyorum. Vaktimiz baya azaldı. Ben e... şey önemli arkadaşlar. E... Bizim de aklımıza muhtemelen e... mecursilik denince e... ateş geliyor. Ateş e... mecursilikte önemli bir husus. E... Ateş gede denilen işte ateşlerin yakıldığı yerler vardır. E, bu ateşleri e, şey yapmak için e, canlı tutmak, sönmesine engel olmak için görevli rahipler vardı, bu işle görevli insanlar vardır. Bu e, şeyin e, yani mecusilikte çok önemli bir yere sahiptir. Yalnız şuna dikkat etmemiz lazım: e, mecusiler ateşe tapınmıyorlar. E, mecusiler e, ateşi kutsal sayıyorlar. Ateşi bir ibadet ögesi olarak görüyorlar. Ancak e, şey değildir. E, ateşe tapınmıyorlar. Hani ateş e, işte her şeyi temizleyen, her şeyden daha temiz olan bir e, kendisi kirlenmeyen bir şey olarak e, görülüyor. Ve bundan dolayıdır ki e, şey e, mesela e, bu e, şeylere bakarsanız mecusilikle alakalı e, fotoğraflara bakarsanız e, ateşle ilgili görevli olan kişiler şeydirler beyaz kıyafet giyerler e, ateşe olan saygı ateşi temizliğine riayet etmek için şeydir e, buradaki e, notlarda da gördüğünüz gibi e, ateşe kötü kirli pis şeyler atılmaz ateş kirletilmez ateşe hep e, temiz e, güzel e, kuru e, yakıtların konmasına dikkat edilir. E, devamlı yakılır e, ateşler. E, ve şeyde e, zaten e, ölülerinin de e, bu ateş vasıtasıyla e, temizlenmesi şeyi e, mecusilik vardır. E, biliyorsunuz dinlerinin hepsinde aşağı yukarı ölüm insanı kirletir. Mesela Müslümanlar e, ölülerini yıkarlar. E, mesela e, Hint dinlerinde e, ölüler yakılır. Mesela Yahudilikte ölüler defnedilir. Defnedildikten sonra insanlar kirlenmiş kabul edilir. Ve e, belli şeyleri yapmamaları. E, mesela yakını ölen kişi Kirlenmiştir ve sinagoga gitmez. Bunun gibi şeyler e, yani ölümle kirlilik arasında bir bağın olduğunu e, biz e, görebiliyoruz e, çeşitli dinlerde. Evet. E, günlük beş vakit. E, Dualarının olduğu, ibadetlerinin olduğunu şey yapıyoruz. Güneş doğarken, öğlen tepedeyken, öğleden sonra güneş batarken ve gece olmak üzere e, e, ibadet ediyorlar. İbadet esnasında ya güneşe ya da ışığa veya ateşe e, dönerek ibadet ediyorlar. E, bunların hepimiz e, İslam e, literatüründeki karşılığını biliyoruz. Biliyorsunuz e, Müslümanların ateşe dönerek namaz kılmaları yasaktır. Mesela Müslümanların namaz kılmaları yasak olan dönemler vardır. E nedir onlar? E işte yani saatler vardır. Güneş tam tepedeyken namaz kılmak yasaktır. E bu şey için tabii yani bu kerahat vakiti denir. E niyedir bu? E çünkü işte Müslümanların ilk dönemde e yaygın olan e karşılaştıkları İran'da karşılaştıkları Mecusilerin bu tür ibadetleri yapmalarından yapmalarına karşılık Müslümanların bunlardan farklılıklarını ortaya koymak için gelişmiş olduğu olan bazı şeylerdir. Kurallar olduğunu tahmin ediyoruz. İşte çocuk 15 yaşına geldiğinde cemaate katılıyor ve ondan sonra artık şey yapılıyor sorumlulukları başlıyor. Özel elbiseler, dini elbiseleri giydiriliyor yeni şeylerle. Artık bundan sonra beline kuşak bağlanıyor ve bu kuşak işte dindar Yahudiler, pardon Mecusiler tarafından devamlı taşınıyorlar. Evet, Nevruz'un İran kökenli bir bayram olduğunu biliyoruz ve Nevruz aynı zamanda Mecusilik'te de önemli bir bayram işte şeyin baharın gelişi hayatın yeniden başlamasını temsil eden bir bayram olduğunu görüyoruz çeşitli bayramları daha olduğunu bize notlarımız anlatıyor temizlik çok önemli arkadaşlar işte ateşle su ile ilgili oldukça çok sayıda kuralları var e, su kaynaklarını kirletmek suyu kirletmek e, günah sayılıyor e, işte e, normalde e, su ile kirli şeylerin temasının yasaklandığını biz görüyoruz e, işte e, ateşinde e, aynı şekilde e, temizleyici ve temiz bir e, nesne olduğunu e, görüyoruz ee, şeyler e, mecusiler e, işte e, kurban e, şeyine yani geleneğine sahiptirler. E, kurban e, işte boğa kesmek e, şeyde yani İran'da e, eski zamanlardan beri var olan gelenektir. E, ilginç bir şekilde Müslümanlar gibi bunlar da domuz eti yemezler. Yalnız buna ilave olarak sığır eti de e, yemiyorlar. E, ve e, evlilikler konusunda da tek eşliliği e, devam ettiriyorlar ve e, boşanmaya boş bakmadıklarını bize e, şeyimiz anlatıyor. Arkadaşlar şimdi e, bu o, şeyi e, maniheizim ve ile alakalı şeyleri bu kadarla yetinelim. E, sizin sormak istediğiniz e, şeyiniz varsa. Ben son kalan birkaç dakikamızda o sorularımıza cevap vereyim. E, ve e, böylece bu akşamki dersimizi tamamlayalım. Nedense bugün bayağı susadım. E, bugün arkadaşlar benim e, sabahtan beri 6 saat ders anlattım. Ee, bu anlattığım e, iki saatlik derste sekiz saat ediyor. E, benim normal günlük e, şeyimin e, çok üstündeki bir e, ders olduğu için e, benim mazur görüyorsunuzdur inşallah. Mecusilik hakkında. Şimdi e, sondan başlayayım. Zerdüştü'nün bir peygamber olabileceğini söyleyenler var. E, olabilir mi? Yani buna engel bir şey yok. E, pek çok peygamber var ki e, almış olduğum mesaj zaman içerisinde şey yapıyor, bozuluyor. düşte böyle bir peygamber olabilir. Çünkü mesajları gerçekten şey, e, güzel e, şeyler, e, tek tanrıcılığı anlatıyor. Peygamber Efendimizin yaşadığı gibi bir tecrübeyi e, anlatıyor. Peygamber Efendimiz'den önce yaşanan bir şey. İşte nedir? Ee, peygamber e, e, bir melek geliyor ve e, işte ona Tanrı'nın e, e, vahiyini getiriyor. Buna karşı e, şey yapılıyor. Yani bu peygamber olabilir ama bizim kaynaklarımızda bir peygamber olarak e, açıkça e, söylenilmiyor. Yani dolayısıyla net bir şey söylememiz mümkün değil bu konuda. Bu bir. İkincisi bu hayvan kurban e, konusunda arkadaşlar pek çok dinde kurban şeyi var. E, yalnız günümüzde hayvan e, severlik, kurban karşıtlığı e, şeyi modern bir durum. E, tabiatta e, nasıl diyelim? Tabiattan kopmuş insanların daha çok geliştirdikleri bir şey. E, doğru, hayvanları sevmek, hayvanlara zulmetmemek güzel bir şeydir. Ancak e, işte hayvanların e, aynı zamanda işte e, bir e, besin kaynağı olarak da e, değerlendirilmesi, düşünülmesi e, insan tabiatına ters bir şey değildir. E, yalnız bazı e, dindar insanlar insanlarda e, hayvan ürünlerini yememeyi tercih ediyorlar. E, bu konuda böyle şey yapmak çok e, nasıl diyeyim yani insanlara direktifler vermek çok doğru olmadığı karar edeyim. Eğer şeyse yani insanın içinden öyle geliyorsa hayvansal ürünleri tüketmemek e, tercih ediyorsa pekala saygı duymak lazım. Dinimiz bunu emrediyor illa bunu yiyeceksin diye kimseye baskı yapamayız. E, ama e, bazı insanlar da e, hani tersine baskı yapıyor. Kimse hayvansal e, şey tüketmemelidir. E, buradaki kural sanki şey olmalı. Yani hayvansal ürünleri elde ederken hayvanlara zulmetmemek, hayvanları e, şey yapmamak, e, istismar etmemek gerekiyor. E, en e, şey e, temiz, en güzel, en az acı e, çekecekleri şekilde e, şey yapmak daha doğru olur kanaatindeyim. Evet. Yani e, doğru bir tarafı var Esra Hanım. Hindi e, yılbaşında hindi yerken e, iyi oluyor diyor. Şimdi e, sayın kardeşim e, şöyle bir durumumuz var. Bu Dersi e, anlatırken biz e, sınav sorularını bilmiyoruz. Yani soruları kim yani ben hazırlamıyorum ve önümüzdeki dönemde sınavda çıkacak konular hangileridir bilmiyorum. Dolayısıyla sizi yanlış yönlendirmek istemem. Yani şunlara çalışın bunlara çalışmayın dersem e, yanlış bir şey olur. E, yalnız mesela e, yani çok böyle ince detaylı e, şeyler var. E, Muhtemelen e, sorulmaz. Yani işte e, şeyin e, işte e, ne bileyim e, ilk insanın e, işte e, maniheizme göre ilk insanın adı neydi gibi bir soru çıkmaz diye düşünüyorum. Yalnız bunları e, okuyun, e, notlarınızı alın. E, dersleri dinledikten sonra eminim ki e, güzel e, neticeler alırsınız. E, yani benim şu an için söyleyebileceğim bunlar. Tabi e, bu tür şeyler önemli. Yani e, inanç esasları önemli. Mesela e, şeydeki e, e, maniheizmdeki dualizm, e, iyi ve kötü, ışık ve karanlık, e, hayır ve şer. E, aynı şeyin mecusilikte de sansaniler döneminde gerçekleştiğini işte. Mesela e, Ahuramazda iyilik tanrısıyken iken Ehrimen'in e, kötülük tanrısı olması e, işte bu tür şeyler e, hakkında bilgi sahibi olmanız e, faydalı olur diye düşünüyorum. Yani dediğim gibi soruları e, göreceğiz bakalım nereden çıkacağını ben de bilmiyorum doğrusu. Şimdi e, dinler tarihi e, hakkında son dönemlerde e, yeni kitaplar çıktı. Aslında şu an yanımda e, olsa ben size e, göster. Ha bir dakika, bir dakika burada. Evet. Yeşeyen Dünya Dinleri kitabını hepiniz biliyorsunuzdur. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınlamış olduğu. Şöyle e, aşağı yukarı kaç sayfa diyeyim. 300 sayfa. Oo, 600 sayfa. 600 sayfadan oluşan bir kitap. Diyanet İşleri Başkanlığı bu kitabı e, yayınlamış. E, gayet güzel. E, çok da hesaplı bir fiyata ciddi. Şu haliyle 10-15 liraya satıyorlar. Ee, İslam, Hristiyanlık, Yahudilik, e, Hinduizm, Budizm, Jainizm, Sihhiyeni, Konfüçyanizm, Taoizm e, ve e, çeşitli dini akımlar hakkında e, şey var. Bu bir aspektik kitap değil. Tam tersine konularla alakalı bir kitap. Yani e, öncelikle ele aldığı mesela diyelim ki Yahudilik'le alakalı konuyu e, Yahudilik konusunda uzman kişiler yazmış. E, o açıdan önemli. Bir kişinin kaleme aldığı bir kitap değil. E, Şinasi Gündüz Hoca'nın e, şeyinde e, editörlüğünde hazırlanmış bir kitap. O açıdan güzel. Yeni elime geçen bir başka kitap var arkadaşlar. Dinler Tarihi El Kitabı diye e, şey yapılan bunu da bir başka dinler tarihçisi hocamızın hazırladığını söyleyebilirim. Baki Adam hazırlamış. Bu da benzer bir şekilde her bir bölümü alanında uzman kişiler tarafından yazılmış. Bu kitap da ansiklopedik bir kitap değil. Konularına göre hazırlanmış bir kitap. Yani ikisinden de istifade edersiniz diye düşünüyorum. Ayrıca benim de Adaşım olan Mahmut Aydın isminde e, Samsun 19 Mayıs e, İlahi Fakültesi'nde e, ders veren bir hocamız var. E, o hocamızın da e, Ensar yayınlarından çıkmış yeni bir kitabı var. Yani birkaç yıl oluyor çıkalı. O kitap da e, tavsiye edebileceğim bir kitaptır. E, güzel, faydalı bir kitaptır. Doğu dinleri alakalı, işte e, Hind, Hinduizm, Budizm, Sihhiyini, Jainizm ile alakalı Asya dinleri diye e, böyle yine uzmanlar tarafından yazılmış muhtemelen yine kaç, e, 780 sayfadan oluşan böyle bir kitap var, İnkılap yayınlarının e, şeyi Asya dinleri diye. Bu da güzel bir kitaptır. Ee, yine böyle e, Hristiyanlıkla alakalı bir kitap vardı. Hristiyan Tanrı Bilimine Giriş diye. Ee, bu da Vatikan'da çalışan bir İslam uzmanının, bir Hristiyan Katolik bir profesörün e, fotoğrafını da göstereyim şöyle. Thomas Michel isminde bir adam bu. Tabii ki bu fotoğraf 30 sene veyaki fotoğraf. Şimdi 30 sene daha yaşlı. E, onun e, yazmış olduğu e, bir kitap. E, Türkiye'ye gelip İlahiyat Fakültesi öğrencilerine ders anlatmış. O derslerin notları bunlar. E, bundan, e, yani bu da güzel bir e, şey olabilir, e, kaynak olabilir. Yahudilikle alakalı Salime e, Leyla Gürtan Hanım'ın e, kitabı var. Hristiyan mezhepleriyle alakalı çeşitli kitaplar var. Katolik mezhebiyle alakalı Mesela e, Bekir Zakir e, Çoban'ın e, bir kitabı var. Protestanlıkla alakalı Hakan Olgun Hoca'nın kitabı var. E, ne bileyim işte İstanbul'daki protestanlarla alakalı e, Selman Malkoç'un bir kitabı var. E, son da, pardon Selman demişim. Numan Malkoç. E, özür diliyorum. Numan Malkoç'un bir kitabı var. E, yani üç aşağı beş yukarı böyle. Ee, yani e, bunları okuduğunuzda bunların dipnotlarına bakarak e, daha fazla e, şeyler e, bilgiler elde edebilirsiniz. Her konuyla alakalı yani sadece dinler ile alakalı değil. E, şeyle alakalı e, konumuz yani ilahiyatla alakalı her e, alanda e, başvurabileceğiniz İslam antiklopedisi var. Elhamdülillah artık internet üzerinden erişilebilir bir durumda. Eskiden e, herkesin satın alması veya bir kütüphaneye gidip okuması gerekiyordu. Şimdi internet üzerinden e, pekala e, erişip okuyabileceğiniz bir şey. Bilmiyorum adresini biliyor musunuz? E, ben şuraya not olarak yazayım her ihtimalle karşı. İslam Ansiklopedisi info adresinden e, erişilebiliyor. Ayrıca İslam Ansiklopedisini e, yayınlayan e, e, merkezin e, adı e, İslam pardon İslam Ortre adresi var. Buraya girdiğiniz zaman ilahiyat makaleleri veri tabanı diye bir e, veri tabanı var. Orada Türkiye'de yayınlanmış ilahiyatla alakalı, dini konularla alakalı makalelerin %90'ına erişebilirsiniz. Hangi alanda çalışırsanız çalışın mutlaka gidin bakın. E, dinler tarihi olabilir, tefsir olabilir, kelam olabilir. E, hepsiyle alakalı pek çok sayıda kaynağa erişebileceğiniz bir yer. E, orayı da size tavsiye ederim. E, Şimdilik bu kadarla yetinelim. Aslında iyi bir fikir oldu bu. Ben size e, her derste bir miktar Dinler Tarihi kitaplarını tanıtsam e, fena olmayacak sanki. Bakayım e, inşallah e, bunu yapmaya çalışırım. E, azar azar da olsa e, Dinler Tarihi hakkında kitapları size gösterir e, ve şey yaparız. E, bu da e, dersin bir şeyi olabilir. E, takviyesi olabilir. E, ama e, yavaş yavaş inşallah. Oldu arkadaşlar. Başka sorunuz yoksa e, yavaş yavaş toparlayalım. Veda zamanı geldi. E, ben teşekkür ediyorum herkese. E, akşam bu saatine kadar e, online kaldığınız, dinlediğiniz için ee, i̇nşallah e, haftaya tekrar e, görüşmek üzere e, herkese hayırlı akşamlar diliyorum e, iyi dersler diliyorum işlerinizde kolaylıklar başarılar diliyorum hayırlı akşamlar olsun herkese Oldu. Görüşmek üzere.